Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagüle. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap, 2021'in ilk programıyla başlıyor. Evet, bugün iki resimli kitaptan söz edeceğiz. İlkini ben anlatacağım. İlk kitabımızın adı Daha Gelmedik Mi? Petra Postert ve Jens Rasmus tarafından yazılıp resimlenmiş bir kitap bu. Türkçesini Selen Akhuy'un çevirisiyle Kural Dışı Çocuk bastı, yayınladı. Evet bu daha gelmedik mi sorusu ee, tabii ki çocuğuyla yola çıkan özellikle de küçük çocuklarıyla çocuğuyla yola çıkan her yetişkinin herhalde en az bir kere duydu en fazla evet. 18. dakika diyorum yani hani <gülüyor> değil mi hani daha uzun sürmez herhalde yani ee, bu hikayede de aslında böyle başlıyor her şey bir baba ve oğul arabayla yola çıkmışlar Orman'ım sen ne diyeceksin? Ben bu kitabı hiç bilmediğim için falan merak ediyorum. Aa, biz bu kitabı sana okuduk. Hayır. Evet okuduk. Hayır. Gerçekten mi? Evet. Allah Allah ben okuduğuma çok emindim sana bu kitabı. Peki o zaman sen de dinle. Hatta merak ettiğin şeyleri sor ki daha da güzel ha. olsun program. Ee, baba ve oğul yola çıkıyorlar arabayla. Jim e, çocuğun adı. Ve e, işte gece yolda gidiyorlar. Tabii ki kitabın yani başlangıç, açılış cümlesi zaten bu. Daha gelmedik mi baba? Ne zaman varacağız? <gülüyor> <gülüyor> e, babası da hemen diyor ki yani aslında hani pratik ebeveynlik herhalde bunu gerektirir. Sen uyuyup uyandığında. Tabii gece zaten. Zaten gece tabii. Varacaklar. Sen uyuyacaksın ki biz sabaha kadar varacağız diye. E, Cimde de uyuyup uyanıyor yani hiç de öyle sorun çıkaran bir çocuk değil. Daha biraz kısa uyuyor. <gülüyor> e çok uzundun cim yetmez gibi daha yollardalar yani hala gece ee, işte ama diyor ki yani benim burnuma kahvaltı kokusu geliyor uyanık kalmak için kahve içiyorum diyor babası yolda giderken falan Hı -hı. böyle başlıyor işte çok sıkıldım aman sıkılmasın niye sıkılasın işte çok sıkıldım aman uyursan sıkılmazsın hani bu klasik eveveyn sürekli bir uyutmaya e, teşvik var ki çok tanıdık yani ondan sonra cim'a e, çeken bilir <gülüyor> ondan sonra e, işte e, şey diyor cim ya bana bir masal anlatsana baba diyor ya. Yolda hani daha çabuk biter hem böyle güzel olmaz mı yani o fikir. Ee, hani beni uyuturken anlattıklarından diyor. Babası da diyor ki ya ezberim diyor ki herhalde okuyor adamcağız yani. Her şeyi ezberim. Ki bu soru da yani bizim için klasiklerden biridir işte. Baba bir masal anlatsana. Anne bir hikaye anlatsana. Mesela işte e, lazımlıkta oturuyor çocuk. Değil mi? <gülüyor> evet. yani çok klasik yani. Bir masal anlatana <gülüyor> Aklında bir şey yok. O zaman içinde bir korsan olsun. Bir evet. <gülüyor> <tatlı> olsun. <gülüyor> Bütün verileri de. Sunuyor. Ya gerçekten. <gülüyor> Hiçbir böyle... şey yoksa bile onları veriyor ki anlatılacak bir şey çıksın, çıksın. diye. Çıksın. Çok zamanımız geçti böyle be. <gülüyor> kitaba dönelim. Evet kitaba dönelim. Ondan sonra. <gülüyor> yol işte, bitmedi tabii. Zaten Jim de diyor ki e, o zaman uydur bir tane. <gülüyor> tabii. <gülüyor> o zaman uydur. Araba kullanıyorum işte falan. Ama derken babası artık hani daha fazla tabii direnecek bir şey yok. Diyor ki. Eee. Bir keçi işte beni dinle demiş bir keçi diye verdi yani öyle de bir başlarsın ya hı hı. nasıl bir keçiymiş o güzel açıldı konu yani işte bu küçük bir keçi var bu babasının başladığı masalda ee, dağdan aşağıya inip denize gitmek istiyor mesela tıpkı cim ve babası gibi <gülüyor> ondan sonra Aa, bizim gibi iyi fikir filan ee, ama kaz var bir tane de orada demiş ki o çok uzakta deniz yani o oraya kadar gidene kadar i̇şte keçi nehre götürmüş. Baba bunu e, anlatınca işte çünkü her nehir denize açılır. Eğer diyor ki bir saldın olsa, hani bir kayığın olsa falan. Her nehir denize açılır çünkü. Hı hı. Derken şöyle bir ses geliyor arka koltuktan. Cuk. <gülüyor> o Jim neydi o? İşte suya atladılar. Keçiyle. <gülüyor> Hikaye ilerliyor. <gülüyor> tabii tabii. Yani hemen Jim konuya e, giriyor tabii yani. İşte keçiler yüzebiliyor mu ki falan. Jim diyor ki yüzmesi gerekmiyor. Bir şeye, kütüğe falan bir şeye tutunsalar Giderler. Baba da hemen fırsatı yakınıyor. Tabii ya diyor. Uy uyuklayabilirler bile. Sen de uyuklasan <gülüyor> ya ne hoş filan diye. <gülüyor> mışıl mışıl ne tatlı olur diye. Kazla hani şey işte uyuyacaklarmış. Yani ama tabii öyle olmuyor. İşte e, ha arada uyumuş. Düzeltiyorum. Baba bunu söyledikten sonra bir sahne atlıyor aslında kitapta. E, hani böyle kesik kesiktir ya. Yani evet. sekanslar görüyoruz aslında yolculuktan. İşte esnemesene diye uyanıyor çocuk. Esnemesene baba. <gülüyor> Yine mi uyandı sen? <gülüyor> keçiyle kaz da uyanmış tabii o uyanınca e işte nereye gelmişse bir şehre varmışlar bakıyoruz arabada evet uzakta bir şehir görüyoruz yani hı hı. E, buradaki çizimde işte o şehre e, doğru gider, giderlerken işte e, ikisinin de molaya ihtiyacı varmış e, benim de var diyor hem de acilen diyor baba tuvalete gitmesi lazım benim yok tabii ki var hani bir de böyle çekişmeler olur ya hani sen tuvalete giderken gelmez de tam yolun ortasında çişi gelir mesela yani o kadar klasik bütün bunlar yani ondan sonra e, işte Yolla tekrar devam ediyorlar. Bir şey soracağım diyor Cem. Sor bakalım diyor. Daha gelmedik mi? <gülüyor> <gülüyor> tabii ki yine o soru. Ee, bu arada işte tabii çişi geliyor yolun ortasında bu sefer. İşte hem diyor ki keçiyle kazla böylece şehri gezerler diyor. Yüksek yüksek binalar oradan bakarlarsa bütün işte denize kadar görürler filan. Neyse işte belli ki hani bu mola veriliyor. Çünkü ee, keçiyle kaz bir binanın tepesinden buluta biniyorlar hikayenin ilerleyen hmm. kısmında ama e, hani en başta rüzgar onları tatlı tatlı götürüyor mu derken yağmur yağmaya başlıyor eyvah bulut küçülüyor giderek e ne olacak şimdi e, işte aman korkma baba ne olacak kaz keçiyi sırtına aldı hmm. diye bağlıyor cim cimin hep çalışıyor kafa yani hani ondan yana bir sıkıntı da yok ve işte e, yola devam ediyorlar bu arada hala ya gece, gece yani gece bitmek bilmedi ve e, işte yine arada bir uyku sahnesi oluyor işte ee, Dursana baba dur diyor tekrar uyandığında çünkü ile kazı alacaklar. Gerçekten de yolun kenarında keçiyle kaz görüyoruz bir tane. Baba diyor ki zaten çok yoruldum diyor. Orası, bu arada orası park. Yani, Hı -hı. Otoyolların kenarındaki yani arabaların girdiği parklar olur ya öyle bir park orası A araba parkı yani. Ee, baba diyor ki benim de bir dinlenmem lazım. Şöyle bir kestirecek bir kendine gelecek. tabii ki cim hemen kazla keçiyi e, arabaya alıyor baba orada kestirirken. Diyorlar ki daha gelmedik mi? Ne zaman varacağız diye soruyor keçiyle kaz Cim e. Cimde diyor ki siz uyuyup uyandığınızda. <gülüyor> Hikayede böyle bitiyor. Ya çok e, tatlı buldum ben bu hikayeyi doğrusu çünkü e, hani bu e, komiklikleri hani okurken ortaya çıkan komiklikleri bir yana e, bir kere yolculuk başlı başına bir durum evet. herkes için yani hepimiz için herhalde öyledir. E, hele ki efendim Ormanci. Eee buluta bindiler ya. Evet. Buluta bindiklerinde neden bulut yemediler? Hmm güzel soru. Demek ki henüz açtı ya da susuz değillerdi. Ne dersin? Ya da bulutlu yerlerse küçülecekti ve küçülürse de uzağa gidemeyeceklerdi. Bu da olabilir belki. Ne dersin? Cincin. cin. Ne ee, Bilemiyorum işte. Onlar düşünememiş demek ki. Hikayenin Geçim başı ya. yok, sonu yok. Ha şimdi Böyle bundan bahsedeceğim. Böyle kesit. Çok evet. güzel. Böyle filmler de vardır. Hani evet. Bir yerde başlar, bir yerde biter. Ama hani... Bu bizim alışık olduğumuz yükselen heyecanlar, duygular, dalgalar vesaireler değil de e, hani aşağı yukarı düz bir çizgide seyreden neredeyse ama çok tatlı bir kesit sunan. Evet. Yani bir biçimde ilgi çekicidir o kesitte. Çünkü kendinden bir şeyler bulursun genelde evet. o kesitlerde. Yani bu öyle bir hikaye gerçekten. O yüzden hani alışık olduğumuz e, çocuk kitabı kurgusunun da bir parça dışında kalıyor doğal olarak. Hani e, böyle bir bu da tabii işin içine bir e, ne diyelim birazcık böyle bir şiir havası da katmıyor değil. Yani kitabın hiç öyle bir özelliği onu kastetmiyorum hı hı. ama hani hikayenin kendisi sanki böyle bir bir şey yani o evet. hani e, bu kısa öykü malzemesi işte hı hı. yani. Ee, tabii yolculuk önemli bir şey. Babayla oğlun yolculuğu önemli bir şey. Şimdi bu karakterlerin baba ve oğul olması çok önemli bir evet. şey. Yani burada anne de kullanıyor olabilirdi ya da anne yan koltukta oturuyor, oturuyor evet, olabilirdi. Yok, Böyle bir şey yok. Değilse. Baba ve oğul var sadece. Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey. Yani bunları tabii şimdi semboller üzerinden göndermeler üzerinden düşünmeye başlarsak da hikayenin altından bambaşka şeyler çıkacak. Evet. Yani, Eğer kurcalarsak. Yolculuğa mı çıkmışlar? tatile çıkmışlar, ne için gidiyorlar, ha. nereden çıkmışlar, nereye gidecekler Hiç bunların hiçbirini bilmiyoruz ve bir sürü şey türetilebilir buralarda. Evet, evet. Yani işte orada şey keçiyle kazın denize ulaşma, keçinin daha doğrusu denize ulaşma isteğine Cim'in abi tıpkı bizim gibi demesinden anlıyoruz ki denize doğru gidiyorlar. Bu bir tatil mi? Herhalde bir tatil. Yani niye baba ve oğul sadece? Bunu da bilmiyoruz. Buradan açık kapılar var işte. Yani bu kapıları açıp yürümek Artık okurun işi, efendim Ormancı. Şey, e, kitabın ilk kap kapağı, e, şey böyle kazflen, böyle kazım kanatları açık, keçi Hı -hı. de böyle arabanın üstünde yatıyor. Evet. E, sonra babanın gözleri kapanmaya başlamış. Ve bir de e, ben de Jim gibi olabilir miyim? Şu an benim hiç uygun mu yok? Bak şimdi nereye <gülüyor> bağladık <gülüyor> <onu>. <gülüyor> Baba e, çok uzun süredir araba kullanıyor. Belli ki yorgun ama Jim hiç öyle hiç değil. Hiç öyle görünmüyor. <gülüyor> Türk evet. orman gibi. Evet evet cin peşindeler. Evet <gülüyor> böyle <gülüyor> bir yolculuk hikayesi. Çok hoş bir Tat bıraktı benim bende. Evet. Bu nedenle de bu kitaptan bahsetmek istedim mutlaka. Kitabın adını tekrar söyleyeyim. Daha gelmedik mi? Petra Postert ve Jens Rasmus tarafından yazılıp resimlenmiş bir kitap bu. Bir resimli kitap. Selen Akuy'un çevirisiyle Kural Dışı Çocuk tarafından yayınlandı Türkçesi. Şimdi bir şarkı çalmalıyız ve tabii ki bu şarkı böyle bir yolculuk içermeli evet. diye düşünerek Bulutsuzluk Özleminin Güney'e Giderken adlı şarkısını çalacağız. Biraz sonra tekrar birlikteyiz. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet yine bir resim ediyoruz. Bir sessiz kitap var elimde. Evvel zaman içinde Bir Kar Fırtınası'nda adını taşıyor. Richard Johnson'ın resimlediği bir kitap bu. Bilgi Çocuk'tan çıktı kitap. Aslında yeni bir kitap değil. Geçtiğimiz yıl, Aralık 2019'da yayınlanmıştı. Ama ben bir türlü fırsat bulup da yer verememiştim bu kitaba. Hazır yeni yılın ilk programında evet. kış temalı da olduğu için yer verelim istedim Ormancı. Şey, bu kitap tabii yazısız bir kitap. Hmm. Bu, peki ne anlama geliyor senin için? Böyle... Yine normal kitaplar gibi sadece bir fark var o da yazısız olmasın. Evet bu yüzden sen kitabı daha mı rahat kullanıyorsun? Evet. Ha, ne güzel. Mesela biz bu kitabı alıp baktığımızda hı hı. orman gel kitap okuyalım sen oku bana dedim ben nasıl okuyacağım ki dedi. Hı hı. Sonra açıp gösterdim yazıları olmadığını gösterdim. Sonra orman başladı bana anlatmaya. Ooo Hikayemiz e, ormanın kıyısında karlar altında bir evde başlıyor. E, baba evin önünde işte odun kesiyor. Hı -hı. Evin penceresinden de e, oğlu Çocuk dışarıyı bay bay izliyor. Hı -hı. E, bayağı kar yağmış ve yağmaya devam ediyor. E, Sonra... Biraz da sanki böyle uzakta ıssız bir yerde bu ev. Hmm. Dağların şey... arasında. Hı. Duman cidiyor ama... Tutuyor, tutuyor Sonra hayvanlar duman hayvanlar ya oldu. Evet. Evet. Ee, o, o hayvanları artık o, o olan çocuğu mu hayal ediyor? Hmm. Burası sihirli bir yer mi? Bunların hepsini e, kitap okuyan kişiler kendileri istedikleri gibi hayal edebilirler. Sonra evin içini görüyoruz. İşte evde, eve girmişler artık. Babası da eve girmiş. Sakin. Ateşi yakmışlar. E, güzel güzel e, vakit geçirirlerken e, çocuk dışarı çıkmaları gerektiğini söylüyor ve hazırlanıp dışarı çıkıyorlar ama e, kar giderek artıyor. Hmm, tipiye, kar, tipiye dönüyor e, ve bu ama, sefer ne oluyor kar, ama? Kar hayvanlara dönüşüyor. Evet, geyikler uçuşuyor. Ee, sanki böyle dört nala koşuyorlarmış gibi değil mi? Birazcık rüzgar artmış. Karlar hızlanmış. ile oğul da, da rüzgara karşı yürüyor. Ben evet, öyle anlıyorum resmini. Evet. Yani hava e, sertleşmiş. Belli ki bir, bir değişiklik var. Sonra çocuk da bundan ilk başta keyif hmm. alıyor ama sonra oluyor. E, babanın elinden bırakıyor çocuk elini. Ha babanın elini tutmayı bırakıyor. Yanlışlıkla mı oluyor acaba? Olabilir. Belki de ayağı kayıyor. Hmm. Belki de e, tökezliyorlar. Bir anlık işte elleri birbirinden ayrıca Ayrılınca çocuk babasına sesleniyor ama tipi o kadar şiddetleniyor ki artık hiçbir göz gözü göremiyor. Ve çocuk kendini ormanın ortasında yapayalnız buluyor. Hmm. Benim de adım orman. Evet. <gülüyor> Ve e, işte koşuyor, düşüyor, gidiyor işte babasına belki sesleniyor tek başına. Kendini bir mağaraya atıyor. Neyse ki bir mağara buluyor. Hı hı mağaraya atıyor. Orada geceyi geçiriyor ya da artık ne kadar süre orada kaldığını bilmiyoruz. Aa, gö Rüya gö görüyor. Gökyüzünde yıldızları görüyor ve yıldızların her biri, takım yıldızların her Hı -hı. biri farklı bir hayvan biçiminde. Çocuğun rüyalarında da bu hayvanlar Hı -hı. devam ediyor. ve Uykudan uyandığında kendini o hayvanların gerçekleriyle burun buruna oluyor. Bir ayı, baykuş, tavşanlar, domuz, Rakun. Bir sürü hayvan var. Hepsi de durmuş, tedirgince çocuğa bakıyorlar. Çünkü hiç tanıdıkları biri değil. Hı hı. Tanımıyorlar onu şey, ve bundan aa, sonraki sahne çok hoşuma e, gidiyor. Çünkü bütün herkes şey, çocuk da dahil şaşkınlıkla böyle kalmış. almış. Şey, burada bir tane hamstrüme ne var? Ağzının yarısında fındık falan duruyor. Evet. Tam hı hı. fındığı ağzına atmışken öylece kala kalmış değil mi çocuğu gördüğü için? Sincap mı o? Sincap herhalde hepsi çok şaşkın bakıyor ürkek e, kuku işte belki Hı -hı. bazı kumrular var böyle evet, bakıyorlar. evet e, ama çocuk e, onlarla arkadaş olmayı bir şekilde başarıyor ayrıntılara çok girmek istemiyorum evet herkesin o, kendi hikayesi evet, olsun onlarla arkadaş oluyor e, hayvanlar çocuğu kabul ediyorlar aralarına alıyorlar e, kendi yaşamlarını ortak ediyorlar ama bir noktada Onlarla arkadaş olmak ve bir arada olmak çok güzel olsa da çocuk babasını özlüyor. Hı -hı. Ve bunu dile getirdiği anda da hayvanlar ona yardım etme, etmek için e, yola çıkıyorlar tekrar ve ayı, ayının da yardımıyla çocuk babasına ulaşıyor. E, babasıyla karşılaşma anı tabii birazcık Hı -hı. E, gerilim dolu anlar da var ama mutlu sonla bitiyor. En sonunda kışta bitiyor. Oh be. <gülüyor> ve e, hikaye e, güzel bir şekilde dostlukla noktalanıyor. E, bu kitap e, çıktığında daha önce e, birkaç yıl önce Redout Kids'ten çıkan Dilek Ağacı hmm. adlı kitabı hatırlatmıştı bana. E, ondan e, da söz etmiştik programda. Evet, <gülüyor> o e, sözsüz bir kitap değildi ama orada da yine e, ormana kardeşleriyle birlikte yola çıkan ama kaybolan Sonra da hayvanlarla bir araya gelen bir çocuğun hikayesini evet. anlatıyordu orada da hepsi çok güzel bir şölen masası kuruyorlardı hep birlikte hmm. yiyeceklerini paylaşıyorlardı sonra birkaç hafta önce Ormanda Çay Partisi diye bir evet, kitaptan söz ettik kitap. o da yine Büyük annesinin evini ararken kendini bir yanda hayvanların arasında bulan bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyordu. Orada da bir ziyafet sahnesi vardı. Evet yine vardı. hayvanların yardımı evet, ziyafet. Evet yine kızın o salona girdiği anda hayvanların dönüp evet. şaşkınca baktıkları o sahne çok güzeldi. Böyle üç tane karlı kitap birbirini çağrıştıran ama hepsi farklı lezzetler sunan. 3 evet. tane farklı kitap oluş bir araya Var, evet. geldi artık elimizde. Benim bugün anlattığım evvel zaman içinde bir kar fırtınasında Ama şimdi taşıyor. şeyi e, o, üzerinde durmamız gerekir diye düşünüyorum. Sözsüz, Sözsüz kitap. kitap. Yani bu hani her fırsatta bunu tekrarlıyoruz. Ormancım sen söyle istersen şey, önce. E, Biz de bunlardan bir kitabı annemle babam eskiden sürekli okutuyordu. Evet. Dilek ağacını değil mi? Onu sürekli okutuyordun. Hı -hı. Ormanda Çay Partisi daha yeni olduğu için onu biraz daha az okumuş durumdayız şimdilik. Ee, ama sözsüz kitap olmasının üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, çünkü işte şimdi orman aslında başta söyledi zaten. Belki de aslında bizim durmamız gerekmiyor zaten söyleneceği söyledi ama çok büyük faydası oluyor sözsüz kitabın. Ee, ayrıca çocukların okuma yazma biliyor olması fark etmiyor bu konuda. Yani okuma yazma bilmeyen çocuklar için çok iyi bir kitap. Çok hı hı. iyi bir görsel okuma alternatifi zaten. Kitap okuma keyfi veren, yazı olmadığı için üzerinde baskı hissetmedikleri evet. üzerlerinde önemli bir araç. Ama okuma yazma bilen çocuklar için de bambaşka bir alternatif sunuyor. Ş şöyle bir duruma, ben çocuklarla yaptığım çalışmalarda da kullanıyorum sözsüz kitapları. Oradan da gözlemlediğim bir şey olarak e, aktarmak istiyorum bunu. E, okuma yazmayı öğretir öğretmez çocukları kitaplara bir tür kilitliyoruz ya hani bu sözcük çok oturuyor evet. yani çocuklara ağır bir yük yükliyorsunuz evet, çocuklara yani okumak eylemi sözcüklerle harfler yani harflerle yazılmış sözcüklere indirgeniyor bütün okul hayatları boyunca da böyle devam ediyor ondan sonraki hayatlarında pek bir şeyin değiştiğini sanmıyorum e, dolayısıyla bu okuma eyleminin alternatif bir yanını görmeleri için sözsüz kitaplar çok işe yarıyor aynı Hı. kitabı ee, aynı sınıfta okuyan bir grup çocuğa verdiğiniz zaman hiçbirisinin hikayesi bir diğerinkine benzemiyor. Evet. Malzeme aynı olduğu halde. Bunun da bir anlamı olmalı. Hayır aynı kitabı aynı çocukla her okuduğunda, her okuduğunda da farklı, da farklı olabiliyor. bir şey bile getirebiliyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Dolayısıyla e, sözsüz kitapların bambaşka bir önemleri e, var diye düşünüyorum. Okuma yazma bilip bilmemek. Evet hani farklı etkileri var Hı -hı. ama aslında çok da önemli değil sözsüz kitapları çocuklara vermek ile ilgili hatta bu ev içinde de çok hoş bir etkinlik kaynağı evet. tabii aynı zamanda. Bir şey ee, var. Yani güzel Hı. bir masal malzemesi evet, bu. Evet, çok güzel bir masal malzemesi. İyi hazırlanmış, güzel düşünülmüş, iyi yapılmış illüstrasyonlar da varsa içinde. Evet, Sonuçta burada bir metin bir var, var elbette. Sadece yazılı değil. O metin iyi ise, o kurgu iyi ise buradan bir sürü kapı açılıyor. O yüzden de kullanmak için, kullanmamak için hiçbir neden kalmıyor. Ormancım senin ekleyeceğin bir şey var mı? Bilmem ki. Bu ne kitapla misin? ilgili, bu kitapta senin en çok hoşuna giden bölüm ne oldu mesela? Mesela hayvanlarla falan bir şeyler yaptığı falan bölüm. Hmm, hayvanlarla evet. o duvarlara resimler yapıyorlar galiba, değil mi? Evet mağara duvarlarını evet. resimliyorlardı. Ama kitabın adını tekrar söyleyelim. Söyleyelim. Mi? Evvel zaman içinde bir kar fırtınasında adını taşıyor bu sözsüz kitap, sessiz kitap. Richard Janssen'in resimleri. E, kitaba imzasını atan kişi Recep Johnson ve Bilgi Çocuk'tan çıktı. Türkiye'de evet Bilgi Çocuk'tan çıktı. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yeni kitaplarla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve banmak Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye. Kitap Dostu sizin okulu sundu.